Allahu bimden Şeytan Rajeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim. ve nasta'ainhu ve nasta'firu ve nauzu bim Allah min shurur anfusina Men yehthil Allah falah ve men yudil falah hadjila. Ve ıshadu anla ilahinlla Allah wahdahu la shirkila ve ıshadu anna Muhammadan abduhu wrasulu. Amma bat faina istaghal hadis kitab Allah ve hayrül hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesetuha ve külle muhtesetin bid'ah ve külle kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin fil nar. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursak mürciilik, toplumu cahiliye olarak isimlendirmek, haricilik e, bu bunun gibi ve mürciilik iddialarına dair bir giriş yapmıştık. Bugün Allah izin verirse konumuz tağutu reddetme meselesiyle devam edecek. Başlamadan önce şunu belirtedim ki Nebi Aleyhissalatu Vesselam ümmetine sarıldıkları takdirde asla sapıtmayacağı iki şey bırakmıştır. Birisi Allah'ın kitabı diğeri kendisinin sünnetidir. Bizler için Ümmetin cehennem fırkalarına bölüneceği, 73 fırkaya bölüneceği zaman kurtuluşunda ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yolda devam edenlerin e, olduğunu, bunların kurtulacağını bildirmiş. Yol açıktır. Kitap, sünnet ve kitap ve sünneti anlamada sahabenin menheci. Selef'in menhecidir aslı sapan her fırka her meselede olduğu gibi bu iman meselelerinde küfür meselelerinde sapan fırkalarda sahabenin menhecinden sapmaları sebebiyle e, bu vartalara düşmüşlerdir. Günümüzde kendilerini selefe nispet ettiği halde Hizb ut-Tahrir'in fikirlerini veya hut tekfir ve hicre cemaatinin fikirlerini Selefilik gibi takdim eden bir sürü sapıklar, sapla samanı ayırt edemeyen sapık insanlar meseleleri karıştırıyorlar. Kitap ve sünnet maslarını sahabelerin hiç bilmediği manalarda insanlara takdim ediyorlar. Mürcelikle itham edilenlerin başında Ebu Katade el-Filistini'nin mürcelikle itham ettiği Allame el-Bani. Rahimullah geliyor. Bunun sebebi, tağutları tekfir etmemesidir. Allah Azze ve Celle, tağutlara kafir olmayı, yani onları reddetmeyi emretmektedir ve Elbani'nin eserleri de tağutları reddettiğine şahittir. Elbani, mesela, El-Hadîf-i hüccet Nefsi Risalesi'nde şu ifadeleri kullanıyor. Bugün bile gençlerin büyük bir kısmı şirk koşmanın, hüküm verecek yegane varlığın Allah olduğuna dair prensibe aykırı olduğu konusunda bilinçli değiller. Allah'tan gayrı kendisine tabi olunan ve Allah'ın hükümlerinden bir hükümde hata eden bir Müslüman alim yahut cahil olsun, hüküm koyma konusunda kendisini Allah'a ortak kabul eden bir kafir arasında fark yoktur. Bütün bunlar Allah'a şükürler olsun, Gençliğin Allah'a iman ettiği ilkelere ters düşmektedir. Benim istediğim, bilinçlenmemiz için size hatırlatmaktır. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Ben onlardan çoğunun, aziz İslam yolunda büyük bir gayret ve çabayla değerli çalışmalar yaptıklarını duyuyorum. Bu çalışmalarla küfre dayalı kurum, olgu ve oluşumları yerle bir ediyorlar. Bu doğal olarak güzel bir şeydir. Şayet biz şimdi bu kötü gidişatı değiştirmeye güç yetiremiyorsak, bu çoğumuzun nefsinde zikredilen temel prensibe aykırı şeyler taşır olmamızdan kaynaklanmaktadır. Söz konusu kötü gidişat değiştirmek kolaydır. Yeter ki biz taklidi din edinmenin, kitap ve sünnetten müteşekkil olan nasları reddetmek anlamına geldiğini Müslümanlara hatırlatalım ve bu hususta onları uyaralım. Tağutların kafir olduklarını söylemeyi şart koşmaya gelince bu ne kitabın ne de sünnetin delalet etmediği bir şarttır. Allah'ın kitabında gelmeyen her şart da batıldır. Evet, bazı tağutlar kafir olmasına rağmen her tağutun kafir olması şart değildir. Ama her halükarda reddedilmesi, itaat edilmemesi gerekir. Örnek vermek gerekirse, Allah'a itaatten alıkoyan veya Allah'ın emrine aykırı hüküm veya emirde bulunan her şey tağuttur. Günahkar bir baba, evladına içki getirmesini emrettiğinde şüphesiz tağutluk yapmaktadır. Lakin evladı bu emri reddetmekle mükellef iken babasını tekfir etmekle mükellef olmadığı gibi babası bunu helal saymadıkça tekfir etmeye de hakkı yoktur. Yine evlat bu emri yerine getirdiğinde de bu fiilini helal saymadıkça kafir olmaz. Hatta bazen tagut söyleyen kişiyi kafir kılmayan, asi de kılmayan aksine iyilik yapıp Allah katında ecir kazanan bir kişinin izlediği bir yol da olabilir. Şöyle ki eğer müştehit ve takva sahibi bir alim herhangi bir fetvasında hakka isabet edemese, bir başkası da onun hatasını apaçık görse ve bu konuda hata ettiğinden en ufak bir tereddüdü bile olmasa, işte bu müştehidin fetvası Allah'ın şeriatının dışına taşmış, yani tuyan etmiş bir fetvadır. Ona ittiba eden uyan bir kişi onun batıl olduğunu görmesine rağmen tabi olduğu sürece tağuta ittiba ediyor demektir. Fakat bu durum bu fetvayı veren kişinin müştehit ve iyilik yapmış olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği gibi Allah katında hakkı bulmayı kastettiği sürece isabet etmemiş bile olsa iştihadı dolayısıyla ecir kazanmasında engelleyici değildir. Tagut isminin sadece sapıklığa davet eden müşrik insana verileceğini, kafirden başkasına tagut denmeyeceğini gösteren bir nas bilmiyoruz. Eğer nas varsa e biz de o nasla tabi olur, söylediklerimizden döneriz. Tağut, her sapıklık önderi hakkında kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, sınırı aşmak anlamındaki tuğyan kelimesinden türemiştir. Allah rahmet eylesin. Biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet etmeleri ve tağuttan da sakınmalar için bir peygamber gönderdik. Ayetinin tefsirinde, yani Nahil suresinin 36. ayetinin tefsirinde şöyle der. Yani Allah dışında kendisine ibadet edilen şeytan, kahin, put ve sapıklığa çağıran her şeyi terk edin demektir. firuz Abadi, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Tağut, Lat, Uzza, Kahin, Şeytan, her sapıklık önderi, putlar, Allah dışında kendisine ibadet edilenler ve ehli kitabın inatçılarıdır, der. İmam İbni Baz, Rahimeullah, şöyle der. Senin haddin, senin sınırın, Allah'a itaatkar bir kul olmandır. Eğer bu sınırı aşarsan yaptığın o şey ile bir tağut olursun. Kafir de olabilirsin, bunun dışında isyankar da olabilirsin. Evet, tuğyan yani haddi aşmak küfür derecesine varabilir de varmayabilir de. Sınırı aşmasından dolayı bir kimseye tağut vasfını veren bazı alimler bununla şahsı değil sadece taşkınlık yaptığı ameli kastetmişlerdir. Bunun delili iki yoldan izah edilecektir. Birincisi, Bunların tagutu tarif etmelerindeki ifadeleridir. Kulun kendisine kulluk ettiği mabudunun sınırı ya da ittiba ederek, ya uyarak, tabi olarak ya da itaat ederek aşması demektir. Bunu İbni Kayyım söylemiştir. Allah rahmet eylesin. İbni Useymin Allah'a İbn Kayyım'ın bu sözüne şerh olarak şunları söylüyor. Kastettiği şudur. Kim razı olarak itaat eder veya uyarsa, yahut kendisine ibadet edilene, kendisine tabi olunana ve kendisine itaat edilene itibarla ona tagut denilir. Zira o haddini aşmış, kendisini Allah Azze ve Celle'nin koyduğu makamın üzerine çıkarmıştır. Böylece ibadeti, uyması ve itaati ona yönelik olur. Haddini aşarak tuğyan etmiş olur. Bunu El-Kavlül Müfit'te e, açıklıyor. Tagutluk vasfı, bu vasfa sahip olanın kafir olmasını gerektirmez. Zira kendisine değil, ameliyle yöneldiği hedefe itibarla tagut olmuş olur, sınırı aşmış olur. Alimler, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen cansız varlıklarda da olarak vasıflamışlardır. Açıkça bilinmektedir ki, canlı, cansız varlıklar için ne İslam ile ne de bunun zıttı olan küfürle vasflandırma söz konusu değildir. İbnül Cevzi Rahmî şöyle der. İbnü Kuteybe dedi ki, İbnü Kuteybe e, dil konusunda da İmam önder alimlerden birisidir. Taş, suret veya şeytan gibi her kendisine ibadet edilen şey cipt ve tağuttur. Ezzetçac lugat alimlerinden bu şekilde nakletmiştir. Şehul İslam İbn Teimiye Allah rahmet eylesin şöyle der. Tağut cins isimdir. Bu kelimenin kapsamına şeytan, put, kahinler, dirhem yani gümüş para, dinar yani altın para ve başka şeyler de girer. Şayet her tağut kafir olsaydı cansız varlıklar bu kelimenin kapsamına girmezdi. Bazı alimler tagut vasfını bazı günahkarlara kullanmışlardır. Ragıb el İsfahani şöyle der: Tagut hatta aşan her şey ve Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her şeyi ifade eden bir kelimedir. Sihirbaz, kahin, azgın cin ve hayır yolundan alıkoyan şeylere tağut denilir. İmam Muhammed bin Abdülvehhab da, Tağutlar çoktur. Bize bunlardan beş tanesi açıklanmıştır. Bunların ilki olan şeytan, zulmeden yönetici, rüşvet yiyen, kendisine ibadet edilen ve ilimsiz olarak amel edendir. Gördüğü gibi Muhammed bin Abdülvehhab'ın bu tarifinde ilimsiz olarak amel edene de tağut ifadesinin kullanıldığı zikredilmiştir. İmam İbni Hüseyin Rahimoğlu'na şöyle der. Sapıklık ve küfre çağıran veyahut bidatlere davet eden veya Allah'ın haram kıldığını helal saymaya, Allah'ın helal kıldığını haram saymaya çağıran kötü alimler tağutlardır. Evet, üç esas şehrinde İbn Uzeymin bunu belirtiyor. Her tağut kafir olsaydı bu kelimelerin, bu kelimenin e, bunlar hakkında mutlak olarak kullanılması mümkün olmazdı. Zira bu günah işleyenlerin tekfir edilmesini gerektirirdi. Biz hariciysek o zaman bu yöneticiler Ali radıyallahu anh mesabesinde mi oluyor şeklinde bazı sözler kullanılıyor ve yöneticilerin mutlak surette tekfirini gündeme getiriyor bazı insanlar. Haricilerin tekfir edip huruç peşinde oldukları arasında sadece Ali radıyallahu anh yoktu. Mervan, Yezid, Haccaç, Emeviler gibi zalimler de vardı. Fakat yöneticilerin haktan sapmış olmaları haricilerin haricilik vasıflarını ortadan kaldırmadı. Bilakis yönetimde meydana gelen çatlak haricilik fikrinin kuvvetlenerek yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bununla beraber yezit gibi bir zalime biat edip, Hüseyin radıyallahu anh'ın kıyamına karşı biatına bağlılık göstermeyi tercih ederek, Hüseyin radıyallahu anh'a katılmayanlar arasında İbni Ömer radıyallahu anh'ıma gibi sahabilerde bulunmaktaydı. Bugünkü yönetimlerin İslami olmaması sebebiyle harici ekolleri kendilerini reddeden muhaliflerin rahatlıkla temize çektikleri takutlara bakın, reddettikleri bizlere bakın gibi sözlerle sempati toplamaktadırlar. Bu meseleler karıştırma meselesi haline getirdikleri konulardan birisi de mahkemelere müracaat konusudur. Nisa suresi 60. ayetinde şöyle buyruluyor. Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar Tağut'un önünde muhakeme olmayı istemektedirler. Oysa onlar onu reddetmekle emrolmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. Muasır harici ekolleri bu ayetin zahirinden hareketle günümüzdeki mahkemelerin Tağut'un mahkemesi olduğunu ve bu mahkemelere başvuranların kafir olacaklarını, hatta otobüs biletinde, senetlerde ve buna benzer evraklarda yer alan ihtilaf vukuunda TC mahkemelerinin hakemliğini kabul maddesinden dolayı bu muamelelerde bulunanların dahi kafir olacaklarını söylemektedirler. Tağut çeşitli türlere ayrılır. Allah'ın hükmü dışındaki hükümlerle amel eden ve insanları saptırmak için bunlarla hüküm veren kişi bir nevi tağuttur. Kendisinin Müslüman ve mümin olduğunu söylemekle birlikte herhangi bir tağutun hükmüne başvuran kimse iman iddiasında yalan olduğunu ortaya koymuş demektir. O, Allah'ın ahkamı ve kendi sünnetiyle hüküm veren Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yüz çeviren bir münafık sayılır. Ayette geçen Tağut'un, Cüheynel bir kahin ya da Ka'b'in Eşref olduğuna dair rivayetler vardır. Lakin, bu ayetin nuzul sebebi hakkında gelen sahih rivayete göre, bu ayette geçen Tağut, Ebu Bürde el-Eslemi'dir. İbn Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre, Ebu Bürde el Eslemi Yahudiler arasındaki anlaşmazlıklarda hüküm veren bir Yahudi kahin idi. Eslem kabilesinden bazı kimseler hüküm vermesi için ona başvurunca Rabbimiz bu Nisa 60. ayetini indirdi. Tagutları inkar onlara başvurmamaktır. Bize tağutlara hüküm mercii kabul etmememiz emredilmiştir. Onları reddetmeli ve hükümlerinin batıl olduğuna inanmalıyız. İnsanlar arasında bu tagutlarla bu tagutlara hüküm verilmesini caiz görmemeliyiz. Allah, bahira, saibe, vasile ve ham gibi hükümleri kabul ettikleri için müşrikleri kınamıştır. O halde can, ırz ve mal konularında verilen hükümlerde varın siz düşünün. Bu itibarla bidat ehlinin önderleri tagutların en kötüleridir. Çünkü onlar can ve mallardan daha tehlikeli konularda kendi hükümlerini ortaya koymuşlardır. O da fasit akideleridir. Mesela isim ve sıfatları yok saymışlardır. Kaderi inkar etmiş, sahabeye sövmüşlerdir. Hatta bazıları önderlerine tapınılmasını savunmuştur. Dinsizler de dini dünyadan soyutlamışlar, şeriatın doğru olmadığına inanmışlardır. İman ve küfür meselelerini daha önce sesli derslerde de işlediğimizden burada detaylara girmeyeceğiz. Hüküm konusunu özellikle önümüzdeki haftada detaylı olarak ele alacağız. Lakin günümüzdeki mahkemeler ile İslam mahkemelerinin bulunduğu dönemlerde birbirini e, ayırmak lazım. Zira Müslümanların zulmü def edip adaleti talep edebilecekleri İslam mahkemesi mevcutken Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden bir merciye yani tağuta başvurmak ile Müslümanların tağutun mahkemesinden başka zulmü def edip adalet talep edebilecekleri bir alternatifi olmayan ortamları ayırmak zorunludur. Bu e, naklettiğimiz ayet ve nüzul sebebi bunu gerektiriyor. Şu halde Müslümanlar anlaşmazlığa düştükleri konularda Allah'ın hükmünü kendilerine bildirecek alimlere başvurmalılardır. İster şeriatla yönetilen bir devlette yaşasınlar, ister e, şeriatla yönetilmeyen bir yerde kendilerinden bu tavır beklenir. İnsanların kendi şahsi reyleriyle, kendi görüşleriyle oluşturdukları kanunları uygulayan mahkemelere başvurmak caiz değildir. Ancak karşı taraf dinin hükmünü beyan edecek alime müracaat etmeyi reddederde kişi hakkını almak ya da zararı def etmek için mahkemeye çıkmaktan başka bir yol bulamazsa bu kişi tagutun mahkemesine müracaat etmiş ve onların hüküm vermesini talep etmiş sayılmaz. Bu kişi durumunu bir alime bir alime arz eder. Böylece dinde kendisinin lehinde veya aleyhinde olan şeyleri öğrenir, hakkının dışında bir şeyi talep etmez. Bu mahkemelerden dinin verdiğinin dışında bir şey talep etmesi hoş görülemez. Bilakis ancak dinen alması caiz olan şeyleri isteyebilir. Burada kişi mazur görülebilir. Yine pek çok kanun vardır ki bunlar şeriat ile çelişmez. Bunların uygulanmasını talep etmek, yani şeriatla çelişmeyen şeriata uygun olanların uygulanmasını talep etmek ve bunlarla hüküm vermek, şerata muhalefet veya Allah'ın indirdiği dışında hükmetmek anlamına gelmez. Ancak dine aykırı olan hükümlerde bu mahkemelere uymak caiz değildir. Yine bir kimsenin, bir Müslümanın suçsuzluğunu ispat etmek mecburiyetinde kalırsa, bu kişinin de mevcut mahkemelerde kendisini savunması gerekir. Bu meseleleri ileride e, tekrar detaylarıyla gireceğiz. Burada kısaca geçiyoruz inşallah. E, Allah Resulü Sattısa yönetme ve hüküm koyma meselesinde şöyle buyuruyor: Onların yöneticileri Allah'ın kitabı ile hükmetmeyip Allah'ın indirdiklerinden daha iyi gördükleriyle hükmedecek olurlarsa mutlaka Allah onları birbirine düşürür. Bunu İbn Maçe Hasan bir isnatla rivayet etmiştir. Davetlerin Devletlerin başarısızlığında en büyük sebeplerden birisi şüphesiz bu gerçektir. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemektir. Allah Azze ve Celle'de Şura Suresi 30. ayetinde şöyle buyurur. Başınıza gelen herhangi bir musibet ellerinizle işlediklerinizden ötürüdür. O yine de çoğunu affeder. En'am Suresi 129. ayetinde de zalimlerin bir kısmını kazandıklarından ötürü diğer bir kısmına böylece musallat ederiz. Yani... Bu poetaer gösteriyor ki bu toplumun başındaki musibetin tek suçlusu yöneticiler değildir. Bilakis toplum aralarındaki zulüm sebebiyle başlarındaki zalimleri hak etmiştir. Öyleyse bu zulmü tespit edip bir an önce telafisine gayret etmek gerekir. Bu tespitin yöneticileri tekfir etmekten ve dolayısıyla yönetilenleri de tekfir etmekten başkası olmadığını zannedenler ciddi yanılgılar içerisindedirler. Zira Allah azze ve celle Kimse kimsenin günahını çekmez. Herkese ancak kendi çalışmasının sonucu vardır buyurmuştur. Necim suresi 38-39 ayetlerinde. Yine Bakara 286. ayetinde Allah bir kimseye ancak gücü nispetinde sorumluluk verir, yükler buyurmuştur. Şeyhülislam İbni Teymiye Allah rahmet eylesin bu konuda şöyle diyor. Necaşi kral olmasına rağmen Allah'ın hükmünü Hristiyan olan halkına tatbik edememiştir. Ömer bin Abdülaziz Rahimeullah Allah'ın hükümleriyle hükmetmek için yoğun çaba sarf etmiş fakat büyük zorluklarla karşılaşmış ve bir görüşe göre bu yüzden zehirlenerek öldürülmüştür. Zamanımızda Moğolların ele geçirdikleri İslam ülkelerinde görev yapan Müslüman hakimler istemelerine rağmen her zaman Allah'ın indirdikleriyle hükmedemiyorlar. Onun için bu konuda sorumluluğun ölçüsü güç ve kudretin yetmesidir. Evet, bunu İbn-i Teymiye, Mecmu'l-Fetava'nın 19. cildinin 217. sayfasında, Bakara suresinin 286. ayetin hemen ardından zikrediyor bunları. Kendi şahsi hayatında İslami vecibeleri yerine getiren, ancak devlet işlerinde Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen yöneticilerin durumu ele alınırken, resmi hayatında olduğu gibi, şahsi hayatında da İslam'la olan bağlarını koparmış, veya bu bağları hiçbir zaman kurmamış olan sultanlar ve yönetim temsilcileri tamamen konumuzun dışındadırlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kim olursa olsunlar kafirdirler. Ancak ehli sünnete göre bu kafirlik iki kısımdır. Birisi itikada, diğeri amele bakar. Birincisi İslamdan çıkarır, ikincisi büyük günahtır. Her kim bir şahsın ya da şahısların kıyasıyla, görüşüyle, keşfiyle veya istiğadıyla Maide suresinin 3. ayetinde tamamlandığı belirtilen bu dine yeni bir hüküm ilave edebileceğine, helal ya da haram kılabileceğini dinin hükmünü tebdil edebileceğine, değiştirebileceğine inanırsa, itikad ederse kafir olur. Bu ilave edilen hükmün bir devlet başkanından gelmesi ya da alimlerden, şehirlerden biri tarafından gelmesi fark etmez. Burada iki farklı durum ortaya çıkmaktadır. Bugün kenderinde kanun ve hüküm koyma yetkisi gören despot devlet başkanlarının koydukları kanunlar, insanların helal-haram inancını değiştirmezken, kendilerini asla böyle bir konumda görmeyen alimlerden sadır olan bazı hatalara dayalı hükümlerle, insanların inancı etkilenmektedir. Dolayısıyla, az önce de işaret ettiğim gibi, halkın zihninde yerleşmiş bulunan, tağutluk yapmamış olanları kendisine tağut edilme zulmü, tagutluk yap, yapmak isteyip de bunda çok da başarılı olamayanların zulmünden e, bu musibetten e, bu musibetin bizim başımıza Allah tarafından musallat edilmesine sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu zulüm tablosunda bazı kanunlar sırf kafirlerden geldi diye sadece onları reddetmek büyük bir tevhid eylemi gibi takdim edilirken Müslümanlardan bazılarının hatalı ictihadını din ve mesep edilmekten dolayı açığa çıkan ve bizce öncelikli olarak defedilmesi gereken zulmden gafil kalınmaktadır. Öncelik olan budur. Zira Allah azze ve celle Ra'd suresi 11. ayetinde bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez buyuruyor. Bu milletin kendisinin sebebi olduğu başlarındaki zulmü def etme yolu yine içlerinde mevcut bulunan zulmü def etmelerinden geçer. Bu ümmet uzun zamanlardan beri dine dahil edilen uydurma rivayetler, İsrailiyat, zayıf görüşler ve iştahatlar üzerine akide bina etmiştir. Tekrar bu dinin saf kaynakları olan kitap ve sahih sünnete dönüşten başka e, hangi çaba sarf edilirse sarf, et, sarf edilsin bunlar boşa çıkmaya mahkumdur. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetme zulmü cumhuriyetle de başlamış değildir. Zira bundan öncesinde de insanlar devletin koyduğu kanunları şer'i bir hüküm olarak itikad ederlerken cumhuriyet sonrasında kurulan meclisin kararlarını dinde bağlayıcı olarak görmemiş. Zaten bu devletin anayasası da kimsenin bir şeye inanmaya zorlanamayacağını belirtmiştir. Birazcık basireti olan bu sözlerimizden mevcut durumu övmek ya da tasvip etmek gibi bir maksadımız olmadığını ve neye dikkat çekmek istediğimizi kolaylıkla anlar. Ehli sünnetin İttifakla kabul ettiği görüşe göre, yanılıp bir kafiri Müslüman saymak, yanılıp bir Müslüman'ı kafir saymaktan daha hafif, daha ehven bir hatadır. Beraat-ı zimmet yani suçsuzluk asıldır. Suçluluğun subutu, sabit olması delile muhtaçtır. Küfür, büyük bir suç, hatta kainatta en büyük suç olduğuna göre, subutunun delili de büyük olmalıdır. Bizim birbirimize Müslüman ya da kafir dememiz ya da bir şeyi iyi ya da kötü görmemiz Allah'ın kendi hükmünü etkilemez. Sadece bizim seviyemizi ve nasıl bir bakış açısı seçtiğimizi gösterir. Ancak şu var ki Allah'ın dini hakkında ve bununla ilgili olarak insanların ebedi kaderi konusunda keyfimize ve hislerimize göre tercih yapma hakkımız yoktur. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ümmetim içinde ümmetim için en çok şu üçünden korkarım. Birincisi Kur'an'ı onun ihtişamını görünceye kadar okuyan kimsedir. Allah onun üzerindeki İslam gömleğini soyar ve o da kılıcını kuşanıp komşusuna vurarak onu şirk ile itham eder. Şirki de suçlar. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bu şirk ithamına hangisi daha layıktır? Allah Resulü şöyle buyurdu. İtham eden yani suçlayan layıktır. İkincisi Allah'ın kendisine yetki nasip ettiği kimsedir. Bu kimsedir ki bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Halbuki yalan söylemektedir. Yaratıcıdan başka sınılacak halife yoktur. Üçüncüsü ise söylentilere dalan kimsedir. Bu söyle bir söylenti bittiğinde ondan daha uzun sürecek olanına dalar. Şayet Deccale yetişirse hemen ona da tabi oluverir. verir. Evet, bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için en çok korktuğu şeylerin başında Kur'an'ı okuduğu halde ve Kur'an'ın güzelliği üzerine yerleştiği halde kılıcını kuşanıp komşusunu şirk ile itham eden kişi olduğunu belirtiyor. Yine Huzeyfe Radıyallahu Anh'ten gelen rivayette de Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam buyurdu ki, sizin için sizin hakkınızda en çok şu kimseden korkarım. Üzerinde güzelliği görünene kadar Kur'an'ı okuyan, İslam üzerinde bir gömlek iken, Allah'ın dilediği zaman ondan sıyrılıp kılıcıyla komşusunun üzerine yürüyen ve onu şirk ile itham eden kişi. Dedim ki, ey alan Resulü, hangisi şirke daha layık? İtham edilen mi yoksa itham eden mi? Hayır buyurdu, bilakis itham eden şirke layıktır. Evet, bu rivayet bizlere... İman küfür meselelerinde kesinlikle hislerimize dayalı hareket etmememizi salık veriyor. Bilinmesi gereken, yöneticiler hususunda bilinmesi gereken bazı zorunlu kaydeler vardır. Bugün yetiştirebildiğimiz kadarını arz etmeye çalışalım. Yetiştiremezsek inşallah haftaya devam ederiz. Birinci kayde, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek her Müslümana farzı aynıdır. Allah Azze Celle şeriatıyla, onun şeriatıyla hükmetmeyi vacip kılmıştır ve Maide suresinin 49. ayetinde şöyle buyurmuştur. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeni, onların heva ve heveslerine uymamanı ve Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni saptırmalarından sakınmanı da sana emrettik. Eğer onlar senin vereceğin hükümden yüz çevirirlerse, bilesin ki Allah bir takım günahları sebebiyle onları cezalandırmak istemektedir. Zaten insanların çoğu fasıktır. Allah azze ve celalinin şeriatına gönül rızasıyla muhakeme olup onun hükmüne teslim olmak vaciptir. Allah azze ve celalî Nisa suresinin 65. ayetinde şöyle buyuruyor. Fakat hayır. Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan Tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Allah Teala'nın şeriatıyla hükmetmeyenler tehdit edilmiştir. Maide 47. ayetinde şöyle buyuruluyor. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, işte asıl fasık olanlar onlardır. Maide 45'te, zira kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte asıl zalim olanlar onlardır. Ve Maide 44. ayetinde, her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, işte asıl kafir olanlar onlardır. Evet, bu ayetlerde dikkat edilmesi gereken şudur ki, Allah'ın indirdiği hükmetmek her Müslümana vaciptir. Allah Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefetten sakındırılmıştır. Nur suresi 63. ayetinde şöyle buyruluyor: Onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belanın gelmesinden, Yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Allah Teala'nın hükmü, hükümlerin en güzelidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Onlar yine de cahiliye devrinin o kokuşmuş hükmünü mü arıyorlar? Oysa yakinen bilen insanlar için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi olan kim vardır? Vahiy, ruh ve aydınlıktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İşte sana da ey Muhammed, emrimizden bir ruh. Kur'an'ı böyle vahyettik. Önceden sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz o kitabı kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle hidayet edeceğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen de bu kitap vasıtasıyla insanları doğru yola iletiyorsun. O ruhtur çünkü o cesedin kendisiyle hayat bulduğu ruh mesabesindedir. Vahiy kalplere hayat verir. İnsanların din ve dünya işlerini düzenler. O, kendisiyle aydınlanılan bir nurdur. Görüş ve hevaların karanlıklarından bu vahyin aydınlığına sığınılır. İkinci kayıde bir kimsenin küfür fiillerinden birine düşmesi, onun kafir sayılmasını gerektirmez. Belirli bir şahsın tekfir edilmesinde hüccet ikamesi şarttır. Şeyhülislam İslam Teymiye Rahimullah şöyle der. Hiç kimsenin Müslümanlardan birini hata ettiği veya yanlış yaptığı konuda ona hüccet ikame edilip deliller açıklamadan tekfir etme hakkı yoktur. Müslümanlığı kesin olarak bilinen bir kimsenin İslam'ı şüpheyle ortadan kaldırılamaz. Bilakis bu ancak hüccetin ikame edilmesi ve şüphenin giderilmesinden sonra olabilir. Mecmû'l Fetâva'nın 12. cildinin 466. sayfasında bu. Hücceti ikamesi Belirli bir şahsın tekfirinde gereken diğer şartlarla birlikte dikkate alınmalıdır. Diğer şartlar, ilim, cehaletin kaldırılması, hata ihtimalini gideren kastın bulunması, ikrah ihtimalini gideren seçme hakkının bulunması, geçerli bir tevil ihtimalini gideren tevil bulunmaması. Bundan dolayı, e, alimlerin büyük küfür olarak kararlaştırdıkları bir fiili işleyen herkesin tekfir edilmesi gerekmez. Zira Küfrüne hükmedilmesinden önce hüccet ikamesi şarttır. Üçüncü kayda, yöneticilerin küfre girmesi, onlara karşı ayaklanmanın caiz olmasını gerektirmez. Yöneticilere karşı ayaklanmanın beş şartı vardır. Birincisi, elimizde Allah katından delil bulunan apaçık bir küfre düşmeleri. İkincisi, ona hüccet ikam edilmiş olması. Üçüncüsü, onu indirmeye güç yetmesi. Dördüncüsü onun yerine bir Müslüman tayin etmeye güç yetmesi ve beşincisi ona karşı ayaklanmanın Müslümanlara bulundukları halden daha büyük bir kötülüğe sokmamaz. Şeyhülislam İbn-i Teymi'ye rahimullah şöyle der. Herhangi bir yerde veya bir dönemde zayıf durumda bulunan müminler sabır ayetiyle amel etmeli. Kendilerine kitap verilenler Yahudi ve Hristiyanlar ve müşriklerden Allah'a ve Resulüne eza edenlere aldırmamalıdırlar. Ama kuvvet sahibi iseler dine hakaret eden küfür önderleriyle savaşma ayetiyle ve kitap ehliyle Yahudilerle Hristiyanlar ile küçülmüş bir halde kendi elleriyle cizye vermelerine kadar savaşma ayetiyle amel ederler. Essarimul Meslule de e, bunları ifade ediyor İbn Teymiyye. Yönetici alimlerin büyük küfür olarak kabul ettikleri bir fiili işlerse hüccet ikame edilmiş olsa bile bu ona karşı ayaklanmanın caiz olmasını gerektirmez. Bilakis ayaklanmanın caiz olmasını gerektiren diğer şartların da gözetilmesi gerekir. Dördüncü kayde. Şeriata aykırı amellerde asıl tekfir edilmemesidir. Aceleyle tekfir bu esasın dışındadır. Yani şeriata aykırı bütün ameller tekfire dair delil bulunmadıkça tekfiri gerektirmez. Bu kaydede iki mesele vardır. Birincisi bir ameli esas itibarıyla ee, küfür olmaması hükmünden bu esasa aykırı olan küfür olması haline taşmak isteyen kimse delil getirmek zorundadır. Delil getiremezse söylediklerine itibar edilmez. İkincisi bir amelden dolayı tekfir etmeme hususunda bu esasla ve bu esasdan çıkaran bir delilin bulunmamasıyla delil getirmek yeterlidir. Hafız İbn Abdilber rahime şöyle der. İtiraz olmaksızın doğru bir bakış açısıyla Müslümanların icma ile İslam'ı sabit olan her bir kimse sonra bir günah işlese veya bir tevhilde bulunsa, sonra da bu kimsenin İslam'dan çıkıp çıkmadığında ihtilaf edilse, icmalarından sonraki bu ihtilafları hüccet olmaz ve hepsi ittifak etmedikçe veya ona aykırı bir sabit sünnet bulunmadıkça o kimse İslam'dan çıkmaz. Ettemhid 16. cildin 315. sayfası Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden hakim meselesinde de esas, şeriata aykırı tüm fiillerde olduğu gibi tekfir edilmemesidir. Herhangi bir şekilde tekfir edilenin, edenin e, delil getirmesi gerekir. Aksi takdirde söylediğine itibar edilmez. Beşinci kaide. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme meselesi belli bir kimse özel değildir. Ne kadıya, ne idareciye. Ne de büyük hakime has değil, bilakis öğrenciler arasındaki öğretmen, çocukları arasındaki baba gibi iki kişi arasında hükmeden herkes için geçerlidir. İbn Teymiyye rahimehullah şöyledir: İki kişi arasında hükmeden herkes kadıdır. İster savaşan biri olsun, ister bir kurulun sorumlusu olsun, ister iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamakla görevli bir muhtesip olsun, hatta isterse çocuklara çizgiler hakkında hükmeden bir kimse olsun fark etmez. Muhakkak ki sahabeler bunları hakimlerden sayarlardı. Mecmul Feteva'nın 18. cildinde bunları belirtiyor. Yöneticinin hükmetmesi ile ondan başkasının hükmetmesi arasında herhangi bir fark yoktur. Bu meselede herhangi bir şekilde tekfiri söz konusu eden, ister yönetici olsun ister olmasın hükmeden herkesi tekfir etmesi gerekir. 6. kaide Genel hüküm pek çok sorunlara sebep olur. Bu konudaki delillerin detaylı olarak açıklanması gerekir. İbn Teymiyye rahimehullah şöyle der: Genel ifadelere gelince bu konuda detaya gitilmek sizin nefi, reddetme ve ispat hakkında konuşmak cehalete, sapıklığa, fitnelere, karşılığa ve dedikodulara düşürür. Allame İbn Kayyım da şöyledir: Kitap ve sünnete akıllarıyla Hakikatte cahillikleriyle karşı çıkanlar bu konudaki görüşlerini ancak birden çok manaya ihtimali olan şüpheli sözler üzerine kurarlar. Bu sözlerde ifadelerindeki genellik sebebiyle şüpheli bir anlam bulunabilir. Hak ve batılı bir arada almayı gerektirebilir. İçinde bulunan hakkı yeterli ilmi olmayan bir kimse almaya kalkarsa şüphe ve karşılıklıktan dolayı batılı da alır. Sonra peygamberlerin getirdikleri ondaki batılı ile çatışır. İşte bu bizden önceki ümmetlerden sapanların sapıklığının başlangıcı olduğu gibi bütün bidatlerinde kaynağıdır. Adem oğullarının sapmasının temelinde ifadeleri kapalı olup, anlamları şüpheli olan sözler vardır. Özellikle de dengesiz zihinler bunlara, bunlarla karşılaşırsa. Estevaykul Mursalede İbn Kayim bunları söylüyor. Allame Abdullatif bin Abdurrahman bin Hasan Raymullah da şöyle demiştir: Bu konuda konuşmak daha önce sunduğumuz şeyleri, genel esasları bilmeye bağlıdır. Bunları bilmeyen, bunları ve detaylarını öğrenmekten yüz çeviren kimsenin ne bu konuda ne de başka bir konuda konuşması caiz değildir. Zira şartları, engelleri ve detayları bilmeyen kimseler, Allah da anlayış nasip etmemişse genel ifadelerden dolayı dinleri bozan ve zihinleri dağıtan, Kur'an ve sünneti anlamaya engel olan karşılıklık ve hatalara düşerler. Dinin delillerinin detaylandırdığı meselelerin detaylı, detaylı, müfassal bir şekilde açıklanması gerekir. Fiillere, delillerin gerektirdiği şekilde detaylara itibar etmek için genel hükümler vermek doğru değildir. Pek çok yanlışlara sebep olur. Evet. Allah izin verirse Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme meselesinin detaylarında önümüzdeki hafta işleyelim. E bugünlük burada noktalayalım. Haftaya konumuz Allah'ın indirdiğinden başka zilla hükmetmeme meselesinin detayları olacak çocuklar. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illallah ve estağfuruke ve töbikel.